Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala abihı ve resulihı nebiyina muhammedin ve ali ve ashabihı ve men tabi'ahum bi ihsanen ila yevmid din. Eme ba'at bugün 11 Şubat 2014 Perşembe. İlmi faideler serisi derslerimizin üçüncü dersi. İlk faydemiz bugünkü ilk faydemiz zan'ın tarifini yapalım. Çok duyarız değil mi biz zan? Mesela hatta naslarda da var. İşte bir insan zanına düştüğü zaman ne yapacak namazda değil mi? Üç mü dört mü diye. Veya şüphe, şüpheyi de anlatacağız. Şek ettiği zaman diyor namazda şöyle şöyle yapsın değil mi Aleyhisselatü O yüzden bunların derat ettiği anlamı bilirsek daha iyi ederiz. Zan veya şek bu tür ifadeleri duyduğumuzda gerek alimlerin sözlerinde olsun, gerek naslarda kitap sünnette olsun. Şöyle diyeceğiz ezberlenecek bu Tecvizu emreyni ahaduhu ma azharu al ahar. Tecvizu cevazdan geliyor. Tecvizu emreyni ahaduhuma azharu min al-akhar. Tecvizu emreyn iki şeyi eşit görme. Şey, iki şeyi caiz görme, iki şeyin olmasını. Ama bir yeri diğerinden daha zahir. Yani birinin diğerine üstünlüğü olan iki hususu caiz görme. Mesela bir şey hakkında şu şüphe ediyorsun, değil mi? Pardon, birisi geçiyor diyelim karanlıkta. Ahmet mi yoksa Ali mi? Veya Ahmet mi değil mi diye şüphe içerisinde zan içerisindeysin, tamam zan içerisindesin. Ama bu zanlı galibin senin şöyle yani yüzde 60 bu adam Ahmet, evet. tamam bu adam Ahmet yüzde 60 Ahmet. Ama da bilir. tamam. Yani zan nedir? Yüzde 51 ve üzeri diyebiliriz zanla, tamam yüzde 51 ve üzeri diyebiliriz. Yani biraz galebe çalsın. Ona ne denir? Tahminin biraz galebe çalsın ona ne denir? Zan denir. O yüzden diyoruz ki, bir, birinin diğerine e, üstünlüğü olan iki hususu caiz görmek. Yani iki hususu caiz görmek. Mesela dedi ki %60 Ahmetse bu. Ahmet olmaması da caizdir. Mümkündür. Neden? Çünkü Ahmet olması mümkün, yani Ahmet olmamasın veya şöyle diyeyim, Ahmet olmaması <gülüyor> mümkün değilse zaten, tamam Buna nedenmez zaten iki tarafı caiz görme denmez zaten tamam? Birinin diğerinin üstünlüğü olan iki hususu caiz görme. Evet caiz görme. Yani zaten Ahmet olmama ihtimalini de caiz görmezsen tamam? Buna zaten nedenmez zan denmez evet. bu kesinliktir. O zaman tarifini bildik tecvizu emre'in iki ususu caiz görme Ola, olabilirlik ihtimali vermek ama birisi diğerinden daha üstünse ne denir ona? zan der. Eğer yüzde Ahmet, yüzde altmış bu adam Ahmet ama yüzde 40 olmayabilirse senin indinde, tamam mı? Ne denir? Ahmet olmasını zannediyorsun denir. Ahmet olmasını zannediyorsun denir. Buna şüphe denmez. Zan şüphenin üstündedir. Tamam Anladık arkadaşlar. İkincisi şek yani şüphe. Şüphenin tarifi. Şimdi öncelikle arkadaşlar şüphenin is, luga, lügat anlamında şüpheye neden şüphe demişler? vukat anlamını yaptık Yo, gerek yok. Aynı direkt şey. Direkt ıstıla mı olur mu? Direkt ıstıla. Tarifi direk. Şek Bir de bir şey söyleyeyim nasıl? geçmeden bir şey önce. Hani e, bu nekruhlarda ve şeylerde iki tane dedik ya ıstıla ikiye ayrılır. Had ve de resim olarak. Diye. Bu, o, o, o zaten hepsine uymuyor. Yok. Ya e, usulünde genelde o? Genelde fıkıh usulünde değil. Birçok şeyde alimler yapabiliyor onu. Ya, ama bizim iki ta iki tarafı vermemizi gerekli gördüğümüz yerde yapıyoruz bunu tamam yani resmi ve haddi gerekli gördüğümüz yerde yapıyoruz tamam ya, değil mi? gerekiyor. Şek. şek. şimdi şek lügatta ittisal ve lüzuk demek yani böyle e, ne diyebiliriz yapışma ayrılmama tam bitişme anlamındadır. Şekin lügat anlamı. lugat anlamı. O yüzden ittisal ve lüzuk yapışmak bitişmek anlamında. Mesela neden şekke şek demişler de kuru fasulye demişler. Bunun mantığını düşündüğümüzde şimdi kişi iki şey arasında şüpheye düştüğünde artık ona yapışır. Ta ki o şüpheyi defedinceye kadar. Öyle bir ilişki var. Şeke, şekin aslı anlamı nedir? Yapışmaktır. Tamam? Yapışmak, bitişik olmak. Şüphelenen insanda o şüphelendiği şey ne olur? Onunla daima kalbinde var olur. Ondan ayrılmaz. O yüzden zaten şüphe diyoruz. Ayrılmıyor, ona yapışmış durumda. Ta ki adam kendi nefsininden o şüpheyi defedinceye kadar. O yüzden şüphe şüphe demişler. Tamam mı? şüphe denmesinin mantığı o. Eğer adam bir şeyden şüphelenmezse zaten onu def eder gider değil mi? Ama bunu def için, iki şey arasında git gel yaşadığı için, o git gel yaşadığı şey ondan ayrılmıyor, ona yapışmış durumda. Bir türlü atamıyor kendi dünyasında. Tamam Dolayısıyla ne oluyor? Buna şek diyoruz. Yani yapışıyor bu adamı, yapışmış kalmış. O yüzden bakın mesela Müslim'deki bir rivayette hani zina eden kadın var ya, hani geliyor Resulullah'a itiraf ediyor falan. Ondan sonra tövbesini ilan ediyor. Sonra Resulullah diyor işte bunun tövbesi dağıtılsa bütün medine yayılır falan başka lafızlarla da geliyor. Sonra en son o kadın işte çocuğu oluyor vesaire en son recim edileceği zaman o kadın. Hadiste diyor ki dikkat edin arkadaşlar. Diyor ki o kadın diyor feşukket aleyhâ siyâbuha. O kadının elbisesi üzerine şek edildi. Bakın şekki kullandı feşukke. Şukke naybu u şeydir, meçhul fiildir yani. O yüzden şekke'dir aslı. Sonuna te gelmesi müsenna olduğundandır. Feşukket diyor. Üzerine elbise ne oldu? Şek edildi. Yani bitiştirildi, yapıştırıldı, bağlandı anlamında. Görüyor muyuz? Şek o yüzden geliyor. Yani ha halbuki biz ıslahı anlamını düşündüğümüzde şekkim bu hadisle elbisesi üzerine şek oldu, şüphe oldu. Hiçbir anlam ifade ediyor mu? O yüzden lugat anlamı burada nedir? İttisal ve lüzuk. Yani elbisesi iyice ona sarılmış, bağlandı, diyor. O yüzden şöyle geçiyor, diyor ki, şukket aleyha fe şukket aleyha siyabuha elbisesi üzerine şek edildi, yani dolandı, bağlandı. ثümme umira biha ferucimet. Sonra emrolundu kendisi hakkında evet. ve edildi tamam Usuldeki anlamı Sılahtaki olsun dakan tecvizu emrein la mezi yeteli ahadihima al-akhar. Tecvizu emrein la mezi yeteli ahadihima al-akhar. Birinin diğerine üstünlüğü olmayan iki hususu eşit görmek. Yani %50. Zaten %51 olsa bir tanesi ne olur? Zan olur. Yani şek nedir? Tamamıyla çıkamıyorsun. Yani hiç karar veremiyorsun. Ahmet mi değil mi? Tamamıyla ortada kalmışsın. %50'ye %50. Biri %49 ve diğer diğeri %51 falan değil. Tamamıyla arada kalmışsın. Hiçbir çıkışın yok. Tecvizu emrein la meziyyeteli ehadihime al ahar. Birinin diğerine üstünde olmayan iki hususu eşit görmek. O yüzden aleyhissalatu vesselam namazda şek ettiğinde diyor ne yap? yakın üzerine bina et diyor ya. Yakin hangisidir? Yani sen mesela 3 mü 4 mü diye şaşırdın. Ya zan ediyorsundur 3 mü 4 mü diye ya da şek ediyorsundur. Eğer bu zansa ya dördüncü rekattayım diye galip geliyordur ya da üçüncü rekattayım diye galip geliyordur. Evet. Hangisi galip gelirse gelsin ona zan denir. Mesela ben şimdi namazdayım. ikinci rekattan kalktım aya, tamam. Fatih'e okuyorum. Ruku'ya gideceğim. Ya ben üçüncü rekatta mıydım? Dördüncü rekatta mıydım? Büyük ihtimal üçüncü rekattaydım veya dördüncü rekattaydım fark etmez ama bir ihtimal de diğer rekattaydım. Mesela diyelim ki dördüncü rekat olarak alalım. Ya ben yüzde altmış dördüncü rekattayım ama üç olabilir dediğimde dördüncü rekat senin için nedir? Zandır. O zaman dördüncü rekat sayacaksın. Çünkü hadiste zannettiğinde diyor. Yani biraz üstünlük varsa o rekati sayacaksın. Hadisin fıkını anladık değil mi? Bazı rivayet... O zaman da ne diyor? Seyif secdesi yapsın. Ne zaman? Selamdan sonra. Bak zan olduğu zaman seyif secdesini ne zaman diyor aleyhissalatü vesselam? Sel Sel Sel Selamdan sonra. Şüphe ettiğinde diyor, selamdan önce, şek ettiğinde. O zaman nasıl? Üç mü dört mü kesinlikle işin içinden çıkamıyorsun. Yakın üzerine bina etsin. Ne yakın olur? Anca üç sayarsan yakın olur. Çünkü üç saydığın zaman kesinlikle 4'e kat kılmış olacaksın değil mi? Dört ve beş kılacaksın belki. Ama dört saydığın zaman olmama ihtimali var doğru mu? O zaman yakını iki mi üç mü veya üç mü dört mü her neyse şaşırdığın zaman ve bu yüzde yıllı yüzde elli hiç çıkamıyorsan ne sayacaksın? Azını sayacaksın. Yakine döneceksin. O da yakın ne? Azını kabul etmek. 2 ile 3 arasında tereddüt ediyorsan 2 sayacaksın. 3 ile 4 arasında tereddüt ediyorsan 3 sayacaksın. 1 ile 2 arasında 1 sayacaksın. Ama zann-ı galibin bir rekatı söylüyorsa onu onu kabul edeceksin. Yani ben yüzde %51 bile olsa ben 4'teyim ama yüzde %49 ihtimal de olsa ben 3'teyim dersen e, neyi sayacaksın? 4'te olduğunu kabul edeceksin. Ve secdeyi ne zaman yapacaksın? Çünkü hadislerde zan ve şek süphesinde iki tane rivayet geliyor. Müslüm'deki rivayetler zanda ne diyor? Secdeden sonra? Şekte? Selamdan önce. Ha, sev secdelerinin yeri alimler arasında ihtilaflıdır. Tercih nedir? O ayrı bir mevzu. Tamam mı? Ama sonuçta bu şekilde rivayetler var, bunu biliriz. Bu da işte zan ile şek kelimelerinin delalet ettiği anlamı fıkhettiğimizde hadislerin fıkhını ne yapıyoruz? Anlam. Olmayayım. Birinin diğerine üstünlüğü olmayan iki hususu eşit görmek. Yani üç mü dört mü üstünlüğü yok birinin senin indinde. Şu anlamda e, yani şudur veya budur diye bir üstünlüğü yok. Arada çık, kalmışsın çıkamıyorsun. İki hususu eşit eşit senin dünyanda. Üç de olabilir, dört de olabilir. Tanım olarak zaten arasında bir fark yok. Sadece birisinde birisinde fazla Aha. galip birisi. Zanda birisi galip geliyor. Galip, evet. Tamam. Birisi zanda galip geliyor. Şimdi arkadaşlar biz mesela hep şöyle diyoruz. Yeni bir fayda bu. İkinci fayda mı oluyor? Bu dersle alakalı ikinci fayda. Üç mü? Yok bu ve iki. iki. Zan ve şek aynı bu bir. Şey evet. Zan ve şek'i aynı kategoride alalım. Birinci fayda bitti. ikinci faydayı alalım. Şimdi dünyada biz ne duyarsak duyalım ne konuşursak konuşalım ne okursak okuyalım bu bir ya inşadır bu kelam ya inşa şeklinde gelir ya da haber şeklinde. İnşa talep yani. Tamam. Herhangi bir cümle kurmanızı isteyeceğim tek tek ama kurduğunuz cümle cümlelerin çeşitlerinden hangisi olursa olsun fark etmez. Haber cümlesi, soru cümlesi, teki cümlesi ne kurursanız kurun bir şey söyle sıradan. Sıradan bir cümle kur. Yani bugün eve gittim bile bir cümledir. Sıradan bir cümle kur. Bugün işten erken. Bugün sabah 6'da fırına geldim. Fırına geldim. Cumartesi günü kalırcıklar. Hepiniz haber verdiniz. Haber cümlesi kullandınız. Hepiniz. Mesela hiçbiriniz inşa cümlesi kullanmadınız. İki kere iki kaç deseydiniz bu inşa cümlesi olurdu. Veya ben uzun muyum kısa mıyım deseydim bu inşa cümlesi olurdu. Tamam. Allah Azze ve Celle e, nerededir bu inşa cümlesi olurdu. Tamam mı? ''Bana bir bardak su getir bu da inşa cümlesi olurdu.'' Bakın haber nedir arkadaşlar? Cümle ikiye ayrılır. Dünyada kullanılan bütün kelamlar istisnasız ikiye ayrılır. Ya talep cümlesidir, inşa diğer bir isim ya da haber cümlesidir. Haber nedir? Herhangi bir şeyden haber veriyorsun. İnşa nedir? Mesela soru soruyorsun. Bu bir taleptir değil mi? Şunu yapma diyorsun. Bu nehidir. Ama nedir? Aynı zamanda bir Ay, taleptir. Talep. Yapmamasını talep ediyorsun. Bir şey emrediyorsun. Bu nedir? Taleptir. taleptir. Yapılmasını emrediyorsun. Bunun dışına çıkmaz. O yüzden baktığın zaman bütün belagat kitaplarında bunları görürsünüz arkadaşlar. Haber nedir? E şey, e, kelam nedir? İkiye ayrılır derler. Haber ve talep, inşa. İkisinin şimdi tarifini yapacağız. Bakın. Haber şudur. مَا يَحْتَمِلُ صِدْقَ kezibe. Yalan ve veya doğruluk ihtimali olan şeylere kelam denir. Hey, hey, haber denir. Bakın Eren abi bana desen ki sen bana su getir. Yalan veya doğru ihtimali var mı bunun? Yok. O yüzden buna haber denmez. Bana su getirsen yalan söyledin. İki kere iki kaç sen yalan söyledin. Böyle bir şey olur mu? Sen yalan söyledin veya doğru söyledin şeklinde soru sorabileceğin her cümle hakkında haber olur. Mesela Edip Ban dedi ki ee, kıvırcık mı aldın dedi. ne dedim? pazardan kıvırcık aldım bu yala, ya doğru söylüyordur ya yalan söylüyordur bunun bu cümlesine ben doğru söyledin veya yalan söyledin diyebilirim değil mi o zaman o haber olur hangi cümleye cümlenin karşısında sen doğru söyledin veya yalan söyledin ifadesini sorabiliyorsan söyleyebiliyorsan ona ne denir haber haber cümlesi denir ama Hangi cümleyi aklınıza getirirseniz getirin. Ben karşılığında yalan söyledin veya doğru söyledin diye bir ifade kullanamıyorsam, kullandığımda saçma oluyorsa ona ne denir? Haber denir. Şimdi sen bana bir soru sor. Sen de benden Erhan abi, e, Osman abi bir şey iste. Sen de be, e, bir şey yasakla cümlendi. Tamam. Bir şey sor. Bugün ne yaptın? Yalan söyledin. Uyuyor mu? Uyuyor mu? O cümlesine ben yalan söyledim diyorum. Uyuyor mu? Veya doğru söyledin. Uyuyor mu? Bana bir ver. Ha, Ne demek bu? Ne oldu bu? Ee, bu inşa, yani talep cümlesi oldu. Şimdi sen, bana bir bardak su verir misin? Yalan söyledin. o Uyuyor mu? Veya doğru söyledin, uyuyor mu? Veririm veya vermem derim, değil mi? Ama yalan söylediğini, doğru söylediğini uymuyor. Ne denir? İnşa. Sen de bir şeyi yasakla. Bu kapıdan dışarı çıkma. Yalan söylüyorsun. Uyuyor mu? Bu kapıdan dışarı çıkmaydı yalan söylüyorsun. Uyuyor mu? Uymuyor. O zaman inşa ne, e, haber nedir? Yalan ve doğruluk ihtimali olan her şeye, haber denir. Ama bazı alimler lizati kelimesini koymuş. Zatı dolayısıyla yalan söyledin veya doğru. Ama birisine nispet dolayısıyla söyleyemezsin. Mesela peygamber bir haber verse. Yalan söyledin veya doğru söyledin, yalan söyledin diyebilir miyiz? Ve Allah bize haber veriyor. Allah'ın kelamına diyebilir miyiz? Yalan söyledin. O zaman diyorlar ki doğruluğu yüzde ee, yüz olan yani yalan ihtimali olmayan şeyler bunun dışındadır. Bu da Allah'ın kelamı Resul'ün sözleri. Bunlar hariçtir diyorlar. O yüzden Lizati kelimesini haber zatı itibariyle yalan veya doğru söyledin şeklinde bir itiraz getirebileceğin her şeydir ama neler hariç? Yüzde yüz doğruluğu sabit olan bunlar vahiydir. O yüzden diyorlar ki kelamın tarifine şey haberin tarifine biz ee, yalan veya doğru söyledin e, yani yalan veya doğru ihtimali olan şeylerdir tam olmuyor diyorlar. Tam oturmuyor diyorlar. O yüzden nizzati kelimesini koyman lazım. Haber zati itibariyle yalan veya doğru söyledin diye itiraz edilebilen şeylerdir ama ne hariç nispet edilen zata göre bu değişiklik kazanır o ayrı diyorlar. Tamam. Evet. Ama biz şunu bileceğiz. Haber nedir arkadaşlar? Doğruluk ve yalan ihtimali olan her şey girer buna. Allah'ın keramı ona, ona açıkladık. Talep ise la yalan ve doğru ihtimali olmayan her şeye her kelama ne denir? Haber, e, inşa denir. Talep. Tamam. Su ver, yalan söyledin. Olmuyor. Doğru söyledin, olmuyor. Anladın mı? O yüzden alimler dediği zaman haberlerde nesk olmaz. Doğru mu? Allah, bak haberlerde şimdi nes de buradan neskede bir atıf yapalım. Allah Azze ve Celle bazı hükümlerini nesk eder, Doğru mu arkadaşlar? Evet. Ama nesk ettiği hükümler haberlerde mi olur, inşalarda mı olur? İnşalarda. Yani Allah sana şunu yap der, ibadet olarak sonra yapma der. Evet. Kuntu ne heytukum en ziyaretil kuburi fezûruha. Kabir ziyaretinden yasaklamıştım, şimdi ziyaret edebilirsiniz diyor. Doğru mu Allah Azze ve Celle? Bu talep, dediğim gibi bu nesih neylerde olur? inşa, taleplerde olur. Ama haberde nesk olmaz. Yani Allah firavunu suda boğduk sonra boğmadık diye nes edebilir mi? Eder mi? Etmez. Neden? Çünkü aksi yalan olur. Tamam. O yüzden haberlere nes girmez dediğinde ehli sünnet alimleri. Ne kastediyorlar burada? Yani yalan veya doğru ihtimali olabilen her cümleyi düşünün. Böyle bir kalıpta gelen cümlelerde nes olmaz demektir diyorlar. Tamam. Haberlerde ancak hangi haberler hariç arkadaşlar? Onu anlatmıştık. Nes derslerine dönebilirsiniz. Şu haberlere nes gelebilir? Haber sigasıyla gelir ama hüküm ifade eder. Mesela وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَا بِيَنْفُسِهِنَّ سَلَاسَةَ قُرُواِنْ Boşanmış kadınlar başka erkekle evlenebilmesi için üç hayız müddeti veya temizlik onda ihtilaf var kuru kelimesinde hayız olarak alın üç hayız müddeti beklemesi lazım kadının değil mi? Allah Azze ve Celle beklesinler mi diyor, beklerler mi diyor. Beklerler diyor, ne? Şimdi beklerler kelimesi haber midir, inşa mıdır yapı olarak? Haberdir değil mi? Beklerler. Sen gidersin, gelirsin, bekler, ölür değil mi? Ama Allah Azze ve Celle haber sigasıyla zikretmiş ama siga olarak haber ama anlam olarak nedir? Emirdir. Bunlara nesk girer. O yüzden haberlere neskilmez dediğimizde hangi haberler? talep anlamına gelmeyen haberler. Normal bildiğimiz sıradan haberler. Bunlara nesk girmez. Allah bak peygamber böyle yapmıştı ondan sonra ikinci bir ay hayır öyle yapmadı demez yani. Tamam mı? O yüzden ne diyoruz? Nesk neye dahil olur? Haberlere. Dahil olmaz. Talebe dahil olur. Ancak haberlerden neye dahil olur? Emir anlamına, talep anlamına inşa anlamına gelen haberlere dahil olur. Nesk'i anladık. Bu anlamda da evet. Şimdi arkadaşlar eee Üçüncü faydaya mı geçiyoruz bu dersle alakalı? Üçüncü fayda. O zaman şeyler ezberlenecek haberin tarifi. Huve ma yehtemilu sidqa vel kezib. Ne demek? Yalan, yalan, doğrudur. yalan doğrudur. ve doğruluk ihtimali olan. Cümle Dessizlik olarak da bir tane Arapça verelim o da ezberlensin. Safere Muhammedun. Muhammed sefer etti. Yalan da olabilir, doğru da olabilir değil mi? Sen diyebilir misin bana yalan söyledin veya doğru söyledin diyebilirsin. değil mi? O zaman haber olduğunu anlıyoruz bunu talebin tarifine mal temilit kabel kezip yalan ve doğruluk ihtimali taşılmayan buna da örnek uktup yaz cümlesine örnek yaz de insan ya yalan veya doğru söyle uyuyor mu uyumuyor Demek ki inşa bitti mi bu üçüncüye geçiyoruz 3 üçüncü fayda tamam şimdi şöyle diyelim Yeryüzünde e, konuşulan tüm diller istisnasız olarak, istisnasız dememizin sebebi her dili tek tek bilmemizden değil ama olunun yapısında olduğunu tecrübeyle bildiğimizden dolayı söylüyoruz. Yeryüzündeki istisnasız bütün dillerde arkadaşlar şu ifadeler vardır. Bir, kelimelerin, kendi cümlelerinde kullanmış oldukları kelimelerin sözlük anlamı, lügat anlamı. 2 örfi anlamı vardır arkadaşlar. Tamam mı? Mesela çok basit bir örnek vereyim. Bu fayda önemlidir aslında. Dinleyin inşallah. Şimdi ben bardak dediğimde, Türkçe'de bardak kelimesi bir kelimedir ve şu nesneye delalet eder. Doğru mu? Ben işte kalem dediğimde şu nesneye delalet eder. İşte kulak dediğimde şu uzva delalet eder. Bunun gibidir. Doğru mu? Ancak bazen biz kelimeleri, bazı kelimeleri kendi örfümüzde ne, ne yapmışızdır arkadaşlar? Farklı anlamlarda da, yani lügat anlamının dışında da kullanmışızdır örfümüzde. Doğru mu? Yani hatta cümle terkiplerinde de kullanmışızdır. Mesela kulak tek başına bu uzuva delalet eder. Asma bir şeyi asmaktır. Ama kulak as dediğinde bunu dinli olarak ne yapmışızdır örfümüzde? Kullanmışızdır. Hatta örf, bakın örf, hatta örf öyle ee, şeyler anlamlar ifade eder ki, bir beldede kullanılan örfle, yani bir kelime bir beldede kullanılır, o beldede farklı bir anlam ifade eder. Yanındaki şehirde farklı bir anlam, diğer şehirde farklı bir anlam ifade edebilir. Yani Türkçede bir kelime düşünün, o kelime de Hataylılar bir anlam yüklemiş olabilir. Hatay halkına hastır bu. Anlatabiliyor muyum? Ee, böyle e, mesela Azerileri düşünün. Azeriler mesela başa düştüm. Anlamayı başa düşme olarak kullanıyorlar. Evet. Tamam mı? Başa düştüm diye kullanıyorlar. Şimdi bize komik gelebiliyor değil mi? Ama komik gelmesi kadar saçma bir şey yok. Yani mantıken düşündüğümüzde eğer bu komik karşı sözü alay almaksa Türkçe'de binlerce alay edilecek şey var. Adam kulağını as diye. Biz kulağını as'ını anlamda kullandık? Dinle. Azeri de bunu dinlediği zaman gülüyor. Ona da tuhaf geliyor. Ama başa düşmek bize neden tuhaf geliyor? Çünkü bizim örfümüzde yok ya. Başa düştün anlama şey yapamıyoruz tamam mı? Otobüsü sakla, durdur, yani. ha, otobüsü sakla durdur falan tamam mı? Bunun gibi yani. Velhasıl e, böyle ifadeler var. Tamam Bu örfe göre e, anlam kazanıyor. O yüzden diyoruz ki arkadaşlar kelime üç aydır bir lugavi hakikat. Bunu bileceğiz. Lugavi hakikat, iki örfi hakikat, üç şer'i hakikat. Yani bir kelime lugatta bir anlamı olabilir ama aynı kelime örfte farklı anlamda kullanılabilirler. Şer'a atta tamamıyla farklı bir anlamda da ne yapabilir? Kullanılabilir. Mesela salat kelimesini düşünün. Salat kelimesi lugatta duadır değil mi? Ama şeraat gelmiş, şeraat gelmiş. hatta salatın başka anlamları da var, destek anlamları, bir sürü anlamları var. Salla, sala kökünün. Baktığımızda salat dua demek değil mi? Ama bakıyoruz şeraat gelmiş ne yapmıştır arkadaşlar? Salat kelimesine bir anlam yüklemiştir. O anlamda ne? İşte tekbirle başlayan, selamla biten, içerisinde özel fiil ve sözleri barındıran ibadetin ismine ne demiştir şeraat? Salat. O zaman diyoruz ki salat kelimesinin lugavi anlamı nedir? Dua. Ö Islahi anlamı nedir? Namaz. Namazdır. Mesela imanı düşünelim. İman lugatı ikrar etmek veya işte tasdik etmek önemli değil. Tasdik etmek diyoruz değil mi? Evet. Ama şeriat gelmiş ne yapmış? Bu imana başka anlamlarda yüklemiş. Yani sen sadece tasdik ettiğinde kurtulmuyorsun. Allah'ın şeriatı istediği imanı yerine getirmiyorsun. Buna sözü de ekleyeceksin, dil, dili de ekleyeceksin. O yüzden biz iman diyoruz? dille ekrar kalb ile tasdik azalarla ameldir diyoruz değil mi imanı şimdi e, bunu neden biliyoruz söylüyoruz eğer bakın arkadaşlar şeriatta bir kelime geldi şeriatta bir kelime geldi eee Şeriatta diyoruz. Bakın bizim şeriatımızda bir kelime geldi. Biz onu ilk önce lugavi anlamına mı hamlederiz? Örfi anlamına mı hamlederiz? Şer'i anlamına mı hamlederiz? Şer'i anlamına hamlederiz. Çünkü bu şeriat makamında geliyorsa şer'i Mesela mutezilerin veya bugün akılcıların en büyük düştüğü vehem ve dalalet nedir? Adam diyor ki namaz lugatta diyor duadır diyor. Mesela Allah ve melekleri peygamberlerine salat ederler. Salatın anlamı destek olmak. Yani Allah ve melekler peygamberine destek olur diyor. Böyle salli ala Muhammed var ya bizim dediğimiz Allah seher, o olmaz diyor. Bu cahilliktir. Öyle dediğin zaman o zaman birisi de sana der ki namaz diye bir şey yok bildiğimiz namaz. Namaz lugat'ta dua demek. Kini bazı hadis inkarcıları biraz daha dürüst. Evet. Bunu kabul ediyorlar. Ne diyorlar? Seçim, evet, dua, e, dua ediyorlar. Mesela baktığımız zaman e, bazı akılcılar var günümüzde, değil mi? Bunlar kısmen hadisi kabul ediyorlar, değil mi? Mutlak hadis inkarcıları değiller. Havasız hadis kabul ediyorlar. Ama bu türlü şeylerde ne yapıyorlar? Büyük vehme düşüyorlar. Ya Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Salat yardım demekti. Nereden çıkardınız? Allahu salli ala Muhammed'i. Ya salat, salat kelimesi lugatta o demek. Aksi takdirde ben sana bin tane soru sorarım cevabını veremezsin. Mesela Safa ile Merve diye bir şey yoktur derim haçta. Sen dersen ki nasıl yok Allah Safa ve Merve diye bir şey koymuş ayette. Ben derim ki, Safa Safa kelimesinden geliyor temizlik. Merve de mürüvvetten geliyor mürüvvet. Safa ile Merve arasını saydın yani hayatınızı temizlik ve mürüvvet arasında idame ettirin. Safa ve Merve'yi iptal ettin doğru mu? Allah Azze ve Celle hac edin diyor. Hac lugatta tartışma demektir. Ben de dedim ki hac tartışma. Ben burada dini tartışırım. İnsanları, i̇nsanlara reddiye veririm. Bu hacı iptal ettim. Neyle sen bunu ispat edeceksin? Hiçbir şeyle ispat edemezsin. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın münazarasını düşünün. Kimle münazar etti? İbrahim Aleyhisselam. Kimle münazar etti? Nemrut'la. Doğru. Hacca diyor İbrahim. Hac etti diyor Nemrud'a karşı. Bak münazaraya hac diye isimlendirdi. O zaman ben derim ki hac diye bir şey de yok bu mantıkla bak. O kadar çok şey getiririm altından kalkamazsın. Anlatabiliyor musun? Ya işte Allah Azze ve Celle demedi mi tavaf edin hac diye bir şey var falan. E tavaf dönmek demek. Anladın mı? Ben münazara ederek insan arasında dönüp dolaşırım davet ederim bunu ederim. O kadar çok şey yaparsın ki işin içinden çıkamazsın. Ne getirsen getir ben zekat diye bir şey yok diyorum. Zekat temizliktir. Atın. Secde diye bir şey yok. Secde tazimdir. Ruku diye bir şey yok. Ruku tazimdir derim. Rukuyu iptal ederim. Namazı iptal ederim. Orucu iptal ederim. Bana oruç tut. Niye diyorsun sen? Oruç lugatta imsak demektir. Nefsi tutmak de, Tutma bir şeyi tutmak demektir. Ben nefsimi aramlardan tutarım. Çıkamazlar. O yüzden birisi bize dese ki ya salat lugatta destek demek. Sen şimdi ve melekleri peygambere salat ederler. Ey müminler siz de salat edin. Bu ayeti aldığın zaman e, biz bunu destek diye anlarız. Neden destek diye anlarız diyorlar. Ya şimdi diyorlar ki e, salat kelimesi zaten destek demek diyorlar. E de bu salatın nugat anlamı. Bakıyoruz din buna salat kelimesine bildiğimiz salavatı yüklemiştir. E sen o zaman şöyle soru sorsan dersin ki o zaman Allah da mı Allah'ıma sallallahu muhammed diyecek Allah ve peygambere? Onlar hakkında delil gelmiştir mustakil. Şimdi bu umumdur, salat umumdur doğru mu? Salatın müminler hakkında nasıl olacağını din belirlemiş. Allah'ın peygambere salatının ne olacağını din belirlemiş. Doğru mu? Meleklerin salatı ne olacağını din belirlemiş. Mesela Bukhari'de Ebu Ali'ye söylüyor. Müminlerin salatı nedir? Meleklerin salatı Allah'ın Allah mağfiret etmesidir. Allah'ın mağfiret etmesini, bağışlamasını istemesidir diyor. Allah'ın e, peygambere salatı nedir diyor. Onu meleklerin indinde övmesidir diyor. Müminlerin salatı da Allah'ıma salli ala. Bak hepsini şeriat yine belirlemiş. Hani sen adamlar şöyle vehme düşüyor. Sen diyor ki eğer salatı burada e, Allah'ıma salli ala olarak anlarsan Peki Allah da peygambere salat eder diyor. O zaman Allah da mı diyecek Allahu salli aleyhi Muhammed? İşte cehalettir. Allah'ın da ne yaptığı salatının ne olduğunu din yine belirlemiştir. Müminlerin de salatının ne olduğunu din belirlemiştir. O zaman bunlar şer'i hakikat ile örfü, örfü hakikat çatışıyor. Şer'i hakikat nedir? Ey müminler peygambere destek olun bu ayette. Doğru mu? Örfi, şer'i, örfü, e, şer örfü lugavi hakikat budur. Bunu almışlar. Şer'i hakikat nedir? Salli Ala Muhammed diyeyim. Doğru mu? O zaman hangisi mukaddemdir bizim için? Şeriat mukaddemdir. Bu zaten icmaen mümkün değildir. Dediğim gibi eğer aksini iddia ederlerse binlerce meseleyi iptal ederler, fıkhi meseleyi iptal ederler, altından da kalkamazlar. Bu onların cehaletindendir. Bir de bunların anlayamadıkları başka bir husus var. Bu da işte ehli Sünnet'in menheciyle okumadıkları için kaynaklanıyor bunu. Şimdi zaten peygambere salat etmek de aynı zamanda nedir ona? Desteğin ta kendisidir. Allahuma salli ala Muhammed. Biz bazen güçle destek oluruz, bazen duayla destek oluruz. Biz Allahuma salli ala Muhammed dediğimizde, Allah'a Muhammed'e salat eyle dediğimizde ona ne yapmış oluyoruz? Destek olmuş oluyoruz. Neyle? Duamıyla, duamızla. Hatta dua, dua ile destek birçok yerde maddi destekten daha güçlüdür. Bunu anlamıyorlar. Yani anlayamadıkları o kadar çok. O yüzden bazı hadis inkarcıları, mutlak hadis inkarcıları, bu tip hadis inkarcılarından yani bir kısmını alıp bir kısmını reddedenlerden daha dürüst olarak görüyorum. Ha, evet onlar tamam küfürde daha üstünler. Mutlak hadis inkarcıları ama dürüstlükte daha dürüstler. Ne diyorlar? Evet namaz yok diyorlar, oruç yok diyorlar. Bu kadar dürüst yani. Mutlak inkar edeceksen et. İstediğim bir rekatta namaz kılarım, namaz, dua demek elimi açarım, dua mıdır? En azından deriz ki bak adam burada dürüstlük yapıyor, mutlak olarak lugavi anlamları alıyor, şerati tamamıyla iptal etmiş deriz yine. Ama bunlar işlerine geldik ya ye yerde şeriat anlamını alıyorlar, istedikleri yerde lugat anlamını alıyorlar. Ne dediklerini ne yapıyorlar? Bilmiyorlar. Tamam. Ne dediklerini bilmiyorlar. Şimdi o yüzden diyoruz ki arkadaşlar Lugat 3'e ayrılır. Şer'i lugat... Tamam. Ee, veya şöyle yapalım. Ee, hakikat 3'e ayrılır pardon. Lugavi hakikat, örfi hakikat, şer'i hakikat. 3'ü çatışırsa hangisi alınır? Şer'i hakikat. Dinde bir şey gelir. Peki, örfi hakikatle lugavi hakikat... Bakın, iyi dinleyin şimdi burayı. Örfi hakikat lugavi hakikat çatışırsa hangisi alınır? Örfi. Çünkü e, din, bir kelime ile bize hitap edildiğinde ilk önce örf, örfümüzdeki anlamı a, alırız. O yüzden karşı birisi sana bir şey anlattığında e, sözüme kulak as hiçbirimiz kulağımızı koparıp ipe bağlayıp asmıyoruz. Neden? Çünkü örfü hakikat daha mukaddemdir. örfü hakikati alıyoruz. Şeyi açalım. Kapıyı. Tamam arkadaşlar. Bunu anladık. Mesela bakın örfü hakikatin alınacağına dair dahi o kadar çok örnek veririz. Kur'an'da mesela e, bunu e, şey yapabiliriz. Evet. Evet. Bu, bir şeyimiz, bu, bir evet. Evet. Lugavi örfi ve şer'i hakikat diye ele alınır. Dinde Allah bize bir kelimeyle hitap ederse, bizi evet. ilgilendiren şer'i anlamıdır. Din o kelimeye ne anlam yüklemişse ilk önce o, o, onu alırız. Bir anlam yüklememişse onu özel, bir vasıf yüklememişse örfümüzde ne anlama geliyorsa o kelime onu. Mesela sefer diyor Allah Azze ve Celle sefer ettiğiniz, nam, e, sefere çıktığınız zaman namazları kısaltın. Doğru mu? Günah yoktur namazları kısaltmakta Şimdi şeraat sefere şöyle şöyle bir anlam yüklememiştir diyelim bir görüşe göre. Yani şu kadar mesafe bu kadar. Örfümüzde bize göre sefer neyse o bizim için itibardır. Tamam. O bizim için nedir? İtibardır. Halbuki seferin lugat anlamını al buruz. Böyle açığa çıkmak demektir. Bir anlam ifade etmiyor değil mi? Lugat anlamı aldığımızda. Bak hakikat anlamına şey örf, e, örfü anlamı nasıl e, öne çıkıyor. Tamam yani sefer ettiğin zaman evet ben İstanbul'dan İstanbul'dayım değil mi diyelim ki Fatih'te oturuyorum ben Bağcılara gidiyorum baya uzak değil mi hatta İstanbul'un en uzak yeri nereler düşünelim Kayış Dağları Kartal taraflarına gidelim değil mi baktığın zaman hala şehir dışına çıkmıyorsun kilometrelerce yol gidiyorsun hepimize soralım Yılmaz nereye gitti Ebu Zerka nereye gitti ne der adam Kartal'a gitti hiç kimse sefer mantığıyla bakmaz etrafındakilerin kalbi ona karşı yumuşar mı böyle bir garibanlık hisseder mi bak birisi sefere gitti dediğinde arkadaşına hemen ona karşı böyle bir ne oluyor bir böyle bir mazlumluk hissediyorsun ona karşı. Giden de kendi nefsinde onu hissediyor değil mi? Mesela şehir dışına çık 3 kilometre içinde şehir dışına bile çıksan içinde ne olmuş oluyor? Böyle bir e, sefer hali psikolojisi biriniyor değil mi? Böyle bir garibanlık hissediyorsun kendini gurbetli hissediyorsun. Ama belki şehir içinde 20 kilometre gidiyorsun çıkmadığın için şeyi dışına o şeyi hissetmiyorsun. O yüzden örf bunu belirler. Bunu böyle çok uzatmanın gereği yok yani. Ya hocam şimdi 5 kilometre çıktım, örf şeferi miyim değil miyim? Senin belden de oraya çıkışın ne olarak isimlendiriliyorsa, ne olarak hissediliyorsa odur. Delil Allah demiş ki sefer et. Tamam Bu bir fıkıhtaki bir görüştür bak. O tartışmıyorum ihtilafları tamam mı? O yüzden bizim için din bir anlam yüklememesi örfü hakikat nedir? Bizim için mukaddemdir. Mesela burada vehme düşen insanlardan veya taifelerden birisi de nedir arkadaşlar? Mürciye. Bakın mürciyeler ameli imandan çıkarır. Delil, Amel imandan cüz değildir derler. Dille de söylemene gerek yok derler. Delil, diyorlar ki Allah Kur'an'da bize ne dedi? İman edin. İman lügatte nedir? Tasdik etmek. Ben de tasdik ettim mi kalple inanmam yeterli. Hiç dille şahadet getirmesem de, ikrar etmesem de, tevhidi haykırmasam da, e, hiçbir amel işlemesem de nedir? Ben müminim. Çünkü delil Allah bana iman et dedi. İmanında, lügattaki karşılığı nedir? Tasdik etmek. Ben de tasdik ettim mi Allah'ın bu emrini yerine getirmiş olurum. Hangi emri? Aminu emrini. İman edin emrini. Biz ne diyoruz? Evet, iman lügatta tasdik demek. Veya ikrar demek. Tartışmalı neyse. Ama bu lügat anlamı. Şey, değil mi? Bu lugavi hakikati. Şer'i hakikatinde Allah buna ne yapmıştır? E, vasıflar, özel vasıflar yüklemiştir. Nedir bu? Demiştir ki dilinle de iman edeceksin. Kulû diyor Allah. Diyin ki Allah'a iman etin diyeyim. Bak sözü emir ediyor. Ne yapıyor? Ameli imandan he? bir cüz olarak gösteriyor. İman 60 kuşur, şube 70 şubedir. Doğru mu? Vasıplar yüklemiş. O yüzden Allah iman edin dediğinde ne demiş oldu bize? Ey, ey e, iman edin dediğim insanlar yani kalbinizle tasdik edin, dillizle de bunu ikrar edin, azalarla da amel edin dedi. İman kelimesinin tek başına içinde bu var. Mutezile ve şey e, pardon Mutezile diyor. Mutezile tam şey. tersidir. Mürciye gelir bize ne der? Ya olur mu sözlüğe bak. İçinde, iman içinde amel yok ki. Dil ile ikrar yok ki. Evet sözlükte yok. Lugatta yok. Yok olduğu da tersidir. Hadi yoku kabul edelim. Yok ama şer'i hakikatinde ne var? Bu var. Lugave hakikatinde olmaması bizi ilgilendirmez. O zaman deriz ki namaz da kılmayın. Namaz de dua demektir, namaz da kılmayın. Ya olur mu diyecek bize. Namaz namaz diye bir şeyin olduğunu biz diğer ayetlerden hadislerden anlıyoruz ki namazın içinde fiil var. E, ruku var, secde var. Ha biz de diyoruz ki diğer deliller bize ne anlatıyor? İman kelimesinin içinde amel de var, dil ile ikrar da var. Şeriat buna özel anlam yüklemiş. Tamam mı arkadaşlar? Ulan bize önce e, bir kelime Şeriat'teki anlamına, anlamına bakıyoruz. Eğer yoksa evet, manası. din bize bir kelimeyle hitap ediyor. Buna özel bir anlam yüklememiş. Örfümüzde o kelime ne anlam ifade ediyorsa onu anlarız. Sefer örnek verebiliriz. Yani sıralama o. Şer, şer, Şeriat'ta, örf'te, Evet, örf'te. Şimdi arkadaşlar, evet. bir şey yoksa, bakın şimdi arkadaşlar. Çok kısa bir örnek verin. Bunları çoğaltacağız ileriki derslerde. Evet, e, sure. Çok daha oturacak ama yine özlü vereyim. Ben bir kadınla evleniyorum. Diyorum ki, benden mehir olarak ne istiyorsun? diyor ki ben çok bir şey istemiyorum Allah'ın dinini istiyorum. Bir de bana diyor e, beş metre karelik iki tane döşekler yeter diyor bana. Tamam bak döşek ha iki metre kare ya beşer metre kareden iki tane de döşek ver yeter diyor bana. Ben çok bir şey istemiyorum. Biz de anlaşıyoruz şahitler de evet iki, beşer metre karelik iki tane döşekle anlaştık nehir olarak. Tamam diyoruz. Ne zaman vereceğiz? E, Bunu da erteliyoruz vaktini. Tamam mı? Diyoruz ki evlendiğimiz, yani şu andan itibaren, mesela ayın birinde evlendik, nikah aklı yapıldı, ayın yirmi beşinde vereceğim sana. Ben de arkadaşlar, e, köyde bir çiftçiyim veya arsalarım var benim, tamam? E, tarlam var, birkaç tane böyle birkaç dönümlük tarlam var. Tam yirmi beşinde geliyor diyor ki, mehrimi ver diyor bana. Ben de tutuyorum beşer metrekarelik iki tane döşek veriyorum ona. O da bana diyor ki, hayır ben beş metrekare tarlandan istiyorum. Ya olur mu sen benden döşek istedin bana itiraz olarak ne getiriyor Allah demiyor mu yeryüzünde evet. size döşek kıldık evet. tamam o zaman sen bana ver şimdi bizim örfümüzde döşek dediğinde ilk anına gelen akla budur böyle bir itiraz yapamazsın On iki, bin, yüzlerce örnek veririm senden e, yüz kilo et istiyorum mehir olarak tam anlaştık Yü, sene geliyor ben ona tutup üç kağıtçılık yapıyorum balık eti veriyorum ucuz ya kadına diyorum ki sen benden et istedin demedin ki kırmızı et bilmem ne et hayır örfümüzde ilk ilk akla gelen yani o kadar adak adıyorum ben tamam mı eğer e, Şöyle şöyle olursa Tamam Şöyle şöyle olursa e, Ne örnek verelim Güneşin e, Veya şöyle e, Veya ben pardon şöyle, yeminle örnek verelim Adaktan çok var da daha güzel bir örnek. Yeminle örnek verelim Yem, Bir insan yemin etse Yemin etse Dese ki ben bugün ışık altında oturmayacağım dese ışık altında oturmayacağım dese. Yeminin kefareti vardır değil mi? Son kefareti üç gün oruç doğru mu? Son haddi. Sonra adam gitse güneşin altında otursa. Bu yeminini bozmuş bu adama kefaret gerekir mi? Ben, Allah der ki biz işte yani. ay ışık kıldık veya güneşi ışık kıldık. <gülüyor> ay, yeminini bozmuş olmaz o adam. Işık dediği zaman budur. Hakim ona bunu zorlayamaz. Yüzlerce bak istisnasız. Mübalağa yapmıyorum, tekrarlıyorum. On binlerce fıkıh usulü çıkar bu örfü ve hakikat şeyinden. On binlerce fıkhi meseleyi örnek, on binlerce bak. Fıkhi örnek verebilirsiniz. Örfü hakikatle lugavi hakikatin üzerine bina edilen. Anladık mı? Evet. Çok önemlidir. Şey. O kadar. O zaman özet düşünüyor muyuz? Önce, Önce şeriat, sonra, sonra örfteki. Son Aynen. Şimdi adam diyor ki ben adak adıyor. Şöyle şöyle olursa Medine'ye gideceğim. Medine'ye gideceğim diyor. Ziyaret edeceğim mesela şöyle şöyle. Şimdi adak caziliğinden, mazinden bahsetmiyorum. Örneğini veriyorum. Tamam? Şöyle şöyle adak edeceğim Medine'ye gideceğim. Tamam? Mı? Tam adak vakti geliyor gidiyor şey adam İstanbul'da Kayseri neden Medine Lugat'ta ne demek şehir demek zaten olmaz Medine dedin mi Sude <gülüyor> abisinin? <gülüyor> o zamanı adanı yerine adaktan örnek verdik yeminden örnek verdik başka mehirden örnek verdik yüzlerce örnek verebiliriz <gülüyor> namazdan <gülüyor> örnek verebilirsin ya ben şimdi mesela şöyle şöyle Allah bana şöyle şöyle bir çocuk nasip ederse şu kadar yer şu kadar zaman namaz kılacağım ondan sonra tam o vakit geliyor elini açıyor dua yani namaz Lugat'ta dua demek adanı yerine getirmiş oluyor mu bu? Olmuyor. Şey, Allah hesap soracaktır. O kadar örnek veririz ki yani bunun sonu gelmez yani. Tamam. O yüzden bunu bileceğiz. Lugat, şer, örf. Şimdi e, bir fayda daha verelim. Bunu da bunun içinde alalım. Örfi hakikat da kendi içinde ikiye ayrılır arkadaşlar. Örfi hakikat kendi içinde ikiye ayrılır. Bu aynı işine devam. Camı açtık uykun gitti Edip. Bu, bu bunun içinde alalım. Yok. Yok. Tamam. Örfi hakikat Örfiyetun âm Örfiyetin hassa diyeriz e, Genel örf özel örf Genel örf ne demek arkadaşlar Genel örf yani Bir ifade düşünün bütün yeryüzü Aynı şeyi anlıyor o ifadeden Ör, örfte Tamam örf, Örfte bunu örfiyetin alma Veya şöyle diyelim e, Bu bizim beldede bir ıslah var Herkes aynı şeyi Mesela kulak asmak değil mi Herkes aynı Hiç farklı anlayan var mı Türkleri düşünün değil mi Yok. Ama bir de arkadaşlar şey vardır, örfiyetin hassası vardır, özel örf. Mesela aile içinde özel bu özellik olabilir. Biz mesela aile içinde bir kelime kullanıyoruz, sadece bizim aile bilir onu, değil mi? Dışarıdan farklı anlaşılabilir o. Dışarıda konuşsan başka anlam kastedir belki. Kişinin eşiyle özel silahı vardır, yakın arkadaşıyla özel silah vardır. Herkesin muhabbet ettiği gibi kendisine göre neyi vardır, özel silahı vardır. Tamam Erhan abi. Erhan abi girince. <gülüyor> Bir fıkra geldi aslında onun da biraz ona gibi. Neyse mesela buna dabbe'ye örnek ver. Dabbe ne demek? Dabbe arkadaşlar lugattan normalde kulluma ya dubba'la dabbeden geliyor. Dabbe ne demek biliyor musunuz? Emekleyen. Böyle yürüyen demek. Dabbe o zaman yeryüzünde emekleyen ne olur? Herkes buna girer değil mi? Allah azze ve celle dabbe kelimesini bazen kullanır emekleyen denir değil mi? Lugat anlamını buna alsak ne yaparız? Yeryüzünde debelenen her şeyi bunun içine girer. Ama Allah bakıyoruz Kur'an'ın örfünde buna nasıl bir yani insanların örfünde dabbe dendiğin zaman Kur'an'ın örfünde de dabbe kelimesini kullan Arap aleminde hepsini anlar. Dört ayaklı hayvan için kullanıldığını anlar. Bu örfiyetin amme, dabbe kelimesini örnek veriyoruz. Bir de örfiyetin hassaya örnek verelim arkadaşlar. Cezim kelimesini düşünün bakın cezim. Cezim lugatta nedir? Kata demektir aslında kesmek. Mesela kul dediğimizde sonundaki durma işaretine ne deniyoruz biz? Cezim. Cezim var ya kul huvallahu hatta kul niye duruyoruz? Cezim, cezim deniyor. Şimdi e, normalde lügatta nedir arkadaşlar? Kata demektir. Kesme demektir. Tamam Cezeme kesip demek. Ama nahivcilere has yani dil bilimcilere has cezim ne anlama geliyor? Bir çeşit irap anlamına geliyor. Durma. Tamam O yüzden buna cezim kelimesini örnek verebiliriz. Cezime baktığımızda, lügatte ne demek arkadaşlar? Katı demek. Örfte bir çeşit iraf Ama kimin örfünde bütün insanların, yerinde herkese cezimde herkes ira, o irafı anlamaz. Nahivcilerin özel indindedir bu. Tamam mı? Bakarsın bir fıkıh kitabında, akide kitabında cezim kelimesini görürsün. Kesme anlamında kullanmışlar. Ama nahivcilerin ıslahında cezimi duyduğun zaman ne anlayacaksın? Durma. O zaman mesela şey de örnek verebiliriz. Mesela fareyi biz ilk kullandığımızda ne olarak anlarız? Hayvan olarak anlarız değil mi? Düşünün ki e, Vatan Computer var, doğru mu? Nerede diyeyim? Ce Cevizli Bağ'da merkezi var, değil mi? Benim bilgisayarımda ihtiyacım oluyor. Mouse uzat var mı orada mı? Tamam neyse. E, e, gidiyorum, adama diyorum ki bir tane mouse alabilir miyim diyorum. E, nasıl bir şey olsun? diyor, fark etmez, bir tane verin diyorum ben de. Çok önemli mouse değil. Diyorsun, mouse diyorum. Yok günümüzde de kullananlar var ya onun. mesela. Fare de diyebiliriz. Çünkü şu anda biz fare olarak Türkçe'de kullanıyoruz değil mi? Fare diyoruz. Bir tane fare verir misiniz diyorum. O da dolabı açıyor. Bakın dolabı açıyor. Kuyruklu bildiğimiz hayvanı çıkarıyor. Benim önüme koyuyor. Şimdi ben o adamı kızsam, bağırsam veya dövmeyi hak, ed hak ediyor diye dövsem. Veya kızsam. Gidip onu şikayet etsem patronuna. Desem ki bu adam bana fare verdi. Şu adamın patronuna şöyle bir bahane sunmaya hakkı yok. Bana da şöyle bir itiraz sunmaya hakkı yok. Sen fare dedin fare lügatta bildiğimiz hayvana hamle onur. Deme hakkı yoktur. Evet. Neden? Çünkü bilgisayarcıların örfünde yani o vatan computer ailesinin örfünde fare bilgisayarın parçalarından olan maruf bir cihaz hakkında kullanılır. Sağ tıklamak, çift tıklamak vesaire için kullanılan nedir? Bir cihazdır. Neyse. Örfi örfi anlamı nedir? Örfiyetim خاصة dediğimiz özel örf yani bilgisayarcıların üzerinde. Şimdi aynısını tersten düşünelim. Hayvanlar üzerinde deney yapan bir bilim adamlarını düşünelim. Bunların laboratuvarı var. Bilim yapıyorlar. İşte biliyorsun fareler üzerinde aşı deniyorlar vesaire. Arkadaşına diyor ki getir de diyor bir tane fare. Şu aşıyı onun üzerinde deneyelim. O da gidiyor bilgisayarın parçasını getiriyor al bunu aşıla diyor. Tamam mı? Adam bunu yere, ye, yer, yerer bunu. Neden? Çünkü oranın örfünde nedir arkadaşlar fare? Hayvan. Hayvandır. Oranın örfüne hastır. O laboratuvarda fare dediğinde belli hayvan kastedilir. Veya bir insan dese ki ya kömürlükten gidiyordum bir tane fare gördüm. Fareyi görür görmez hemen süpürgeye aldım, vurdum, paramparça yaptım fareyi, mahvettim dese. Ondan sonra arkadaş daha gel gidelim bir bakalım ne oldu? Bir gitmiş orada mouse bildiğimiz var ya, cihazı tutmuş, görmüş, parçalamış adam. Yerilir der ki ya sen yalan söyledin der yani ve bu yalana kısmen girer. Evet. Tamam mı? bunun gibi ve burada şeyi de örnek verebiliriz. Şimdi ben e, laboratuvarda konuşmuyorum bunu. Bilgisayar ortamında da konuşmuyorum. Yolda bakkala giderken seninle konuşuyorum. Tamam? O zaman fareyi kullansam hangisinin anlaşılması gerekir? Hayvanın anlaşın? Çünkü bu sefer ne devreye giriyor? Örfü ile lugavi anlamının devreye giriyor. Şimdi laboratuvarda veya e, bilgisayar dükkanında ne önleme girer? Örfü hakikatle şey, e, e, genel örflü özel örf devreye evet. girer. Doğru mu? Ama hiç örfün olmadığı, genel örf, örf ve özel örfün dahli olmadığı bir mekan düşünelim. Ben seninle yolda gidiyorum diyorum ki yaran Aran abi e, az önce fare gördüm e, arkamızdaydı desem. Herkesin kullandığı fare Değil mi? Yani. Burada lugavi anlamı nedir farenin asıl itibariyle? Hayvan. Hayvandır. Örfi, e, lugavi anlamı nedir? Hayvandır. Hayvan. Sen orada gidip orada e, cihaza hamletsen bu Olması. doğru bir ifade olmaz. Bunlar gibi. Veya kadın mehri olarak ne istedi? Fare istedi. erke hangisini hamle olacak? İçer. Hayvana da hamle olamıyorsun. Caiz değil ya onun mehri. <gülüyor> değil mi? Yani o farklı bir durum. Eyvah. Burayı anladık. Evet. Örf kaça ayrılır? İkiye. Özel örf, genel örf. Genel örfe neye örnek veriyoruz? Mesela dabbe kelimesinin. Normalde lukatta neye hamle olunur? De Ama e, insanlığın örfü şu anda dabbeyi. Arap alemine git dabbede ne anlar? Dört ayaklı evet hayvan, örf onu hamletmiş. Lugatta cezim, kesme denir. Bir fıkıh kitabında cezim kelimesini gör, ne anlarsın? Kesim. Kesme, akide'de gör, kesme anla, tefsirde kesme der. Tamam mı? Tamam. Ama konu, bahis, lugat olunca, dil bilgisi olunca, nahivcilerin indinde olunca, cezme ne demişler? Bir çeşit İrap hakkında konuştular. O cezim yuvarlak var ya, kul, huvallahu ahad. Mesela kul, ya eyyuhel kafirin, o kul'deki işaret, lamın üzerindeki işaret, cezim diyoruz ona. Kaç dakika oldu? 46. O zaman şu faydayı da alıp öyle dersi bitirelim. Aslında uzayabilir. Bırakalım burada. Biraz bu, bu biraz mecazla alakalı. Mecaz meselesiyle alakalı. bir Belki yarım saatimiz isteyebilir yani. Mecaz. Ne diyorsunuz? 47 dakika. Var mı sorun? <gülüyor> Şimdi şöyle bir fayda daha alalım. Kaç diye sinirlenir. Kaçıncı fayda yani oluyor? Mecaz ucuzsa, ucuzsa diyorum. Ucuzsa <gülüyor> <gülüyor> mecaz ucuzsa. Yarın şey yaparız. Ondan sonraki bir sonraki fayda alasam? Yarın alamıyoruz biliyorsun haftada Mesela bir ders. Mesela yani. Tamam. Mecaze atlayalım. Ee, biraz alalım. Bir Sonra derste. yarım varım kalırsa da önümüzdeki dersten itibaren de şey yaparız. Şimdi mecaz biliyorsun. Ondan sonraki kaydayalım. mecazı bir daha ders alalım istersen. Şey, yok, o, yok, öyle yapmayalım. Öyle yapmayalım. S sıralamadan ziyade zaten bir sıralamaya tabi değil. Ben kitap oku okumuş bu zamanda bir not almışım buraya. Yani e, e, konular birbirle çok bağlantılı değil. Onu ilk derste anlattım zaten ama... E, diyorsun ya ondan sonraki faydayalım. Ondan sonrası ile ondan sonrası arası bağlantılı falan. O yüzden Ebru'nun de falan Hı. koparmıyorum diye. Hatta ondan sonra 5-6 tanesi hepsi birbiriyle bağlantılı. Ama 48 dakika da ayıp ya. Ne? Neyse buradan şey yapalım, biraz mecaz anlatalım, mecaz şimdi lügatta e, çok önemli değil, ya caiz olma anlamında kullanılıyor da. Bizi ilgilendiren Lugatta. el lafzul mevdu, yok sadece onlara da de kısaca, bazı ince detayları var onlara değinelim. El lafzul mevdu'u fi gayri ma vudi aleyhudur mecaz tarifi, yok sılahta, lügatta caiz olma önemli değil, caize, tecavüze, geçti, Şimdi, el-lafzul mevdu'u fi gayri mevudi'e lehu. Mecaz budur aslında. İttifak, yani mecazın tarifi budur. Anlam olarak. Lafzı konulduğu anlamın dışında kullanmak. Lafzı konulduğu anlamın dışında kullanmak. Lafızı, yani ne diyorlar mecazi kabul edenler? Diyorlar ki sen bir lafızı bir anlam ifade etsin diye kullanıyorsun. Mesela aslanı düşünün. Aslan diyorlar, Araplar aslanı niçin koymuşlar diyorlar. Belli maruf, yırtıcı bir hayvan var ya, ona delalet etmesi için koymuşlardı bu. Ama biz bazen bu konulduğu anlamın dışında kullanıyoruz. Diyoruz, aslan gibisin diyoruz mesela. İşte Arap der ki, dün bir cumaya gittim, bir aslan öyle bir hutbe verdi ki orada hatibi kasteder yani. Tamam Şimdi diyor ki, ilk konulduğu anlam ne aslan kelimesinin? Bildiğimiz maruf, yırtıcı hayvan. Tamam İlk al, e, sen adama aslan dediğinde yırtıcı hayvanı mı kastediyorsun? Kastetmiyorsun. O zaman konulduğu anlamın dışında kullanmış oldun. İşte adama aslan demen mecaz oluyor diyorlar. Mecaz bu. Tamam. Dolayısıyla bu tarif şöyle bir şeyin ispatlanmasını zorunlu kılıyor. Mecazı iddia ediyorsan eğer. Mecazın varlığını. İddia ediyorsan şöyle bir aslı her kelimede şu mecazdır dediğin her kelimede şunu ispatlaman lazım. Şu kelime önce şunun için konulmuş daha sonra şunun için konulmuş. Yani, aslan kelimesini düşünelim. Eğer sen aslana, aslan ilk önce yırtıcı hayvan hakkında konulmuş, ikinci olarak güçlü insan, cesaretli insan için konulmuştur dersen, ki mecazın tarifi budur, o zaman şunu ispat etmen lazım. Mecazi inkar eden senden şunu ister. Hayır, aslan kelimesi önce cesaretli ve güçlü insan hakkında kullanılmıştır dersin. Tamam e, cesaretli insan hakkında kullanılmıştır der sana mecaz yırtıcı hayvan hakkında aslan mecazdır derse nasıl ispatlayacaksın aslan kelimesi ilk önce yırtıcı hayvan hakkında kullanılmış daha sonra ne? Cesaretle ve güçlü hayvan hakkında kullanılmış bunu ispatlaman gerekir ki şimdi adam mesela kapatabilirsin şimdi adam ee, meselenin bazı e, mesela bu meselede araştırma yapanlar veya meseleyi pek bilmeyenler e, gülüp alay edebiliyorlar. Ya bunda bilmeyecek ne var? Tabii ki ilk önce yırtıcı hayvan hakkında kullanılmış. O gülme sende kalır. Sen ancak gülürsün, ispatlayamazsın ama. O gülmeyle ispatlayamamanın üstünü örtüyorsun sen. Tamam Hadi diyelim bunda ispatladın. Dağın başı mı önce koymuş, insanın başı mı önce koyulmuş, hangisini ispatlayacaksın? Hadi belki da bir ipucu verebiliriz. Doğru mu? Hı? Aslan da diyebiliriz. Ya bu bellidir yırtıcı hayvan. Yine delilimiz yok da net. Ama o kadar çok kelime vardır ki. Doğru mu? Yani bak insanın başı, dağın başı, sözün başı, değil mi? odanın başı. Farklı şeyler kendilerine. Baş kelimesini duyduğunda bunu mu anlayacağız? Dağ mı anlayacağız? Dağın başını mı anlayacağız? Sen insan olduğun için bunu anlarsın. İlk aklına bu gelir. Sana göre bu hakikat, evri mecaz olabilir ama daha sonra daha da kendi başına anlar. Doğru mu? Bu odaya soru, bu odada kendi başına anlar. Mecazın rükünlerindendir. İlk konuluş ve ikinci konuluş. Rükünlerindendir. Bak rükün düştüğü zaman ne olur? Rükün, bir bir hakikat, bir özel bir şey düşünün, bir varlık düşünün. O varlığın rükünün düşmesi ne olur? O varlığı çökertir. Bu evin rükünü nedir? Temelleridir. Temellerini düşür. Mesela, Fatiha namazın rüknüdür. Doğru mu? Evet. Doğru mu? Fatiha'yı kaldır, namaz. Yok. Yok, iptal, bitti. Birinci konuluş, ikinci konuluş nedir? Mecazcıların ittifakıyla. Mecazcıların icmasıyla nedir? Rüknüdür. Sen eğer rüknü gerçekleştiremiyorsan, mecaz diye bir şey olmaz zaten. Ki gerçekleştiremiyorlar. Tamam. Ancak şu türlü şeylerle delil getiriyorlar. Ya işte ana babaya rahmet kanadını gerişte... Ya benim şimdi konum değil. Ben seninle tek tek hepsini tartışıp cevabım var bana. Ama benim sen daha bu kaçamak yoldur. Tamam. Sen bana birinci konuluşla ikinci konuluşu önce bir iptal et. Ondan sonra ispat et. Ondan sonra geldi ki bana bak benim de sana şöyle şöyle hediyelerim var. İşte Allah köye sor diyor. Köyün duvarlarını nasıl soracağız? Tabii ki insanları kastediyor. Bak mecaz var. Allah rahmet kanadını aç diyor. Allah'ın boyası diyor falan. Tamam bunları gel bana sor. Ben bunları tek tek tartışalım. Tamam. Bunları tek tek tartışalım. Ya işte bak Allah münafıklardan bahsederken onların misali sağanak yağmura tutulmuş insanların misaline benzerdim mi? Onlar kördüler, sağdırlar, dilsizdiler. Halbuki bu o münafıklar kör sağır dilsiz mi? Yok. Bak demek ki Allah mecaz kastediyor bunlara ne diyeceksin? Bunları sor. Biz bunları tek tek ele alırız. Bunların sonu gelmez. Çünkü ben sana Allah'ın boyasına cevap versem, doğru mu? Sen diyeceksin ki o zaman şu köye sorun ne yapacağız? Ona cevap versem, e, bunlar kör oldu onu ne yapacağız? Sonu gelir mi? Ama biz usulü tartışalım. Birinci konuluş, ikinci konuluş. Bunu ispatla. Çünkü sen diyorsun ki benim mecazım dört rükün üzerine bağlı. Bu rükünlerden bir tanesi mecazla alakalı ders yapmıştım tavsille. Oraya dönülebilir. Kısaca geçiyorum. Bu rükünlerden bir tanesi birinci konuluşla ikinci konuluşu ispat edeceksin. Bu kelime ilk önce bu anlam için konulmuş. Daha sonra Araplar gelmiş demiş ki bu kelimeyi şu anlam için de kullanalım. İlk İlk anlam hakkında kullanılması hakikattir. İkinci anlam hakkında kullanılması nedir? Mecazdır. Sen her mecaz dediğin şeyde bunu ispat etmek zorundasın. Cık, anladık mı? İspat edemez. Delil olması lazım. Şunu ispat etmesi lazım. Yeryüzündeki bütün Araplar oturdu. Dediler ki, ey arkadaşlar şu kelimeyi şunun için kullanalım. Sonra aralarında ittifak ettiler. Bunu dünyadaki bütün Araplara yaydılar. Bütün Araplar bunu kabul etti. Bu kelime oturdu. Belli bir süre geçti, tarih geçti. Ey arkadaşlar, Şuna bakın, bu biz bir biz zaman şu kelimeyi, şu nesne için kullanmıştık. Artık bunu şunun içinde kullanalım, bu ikinci anlamı olsun falan. Ispat lazım. Yani birinci anlamı ikincisi. Bir kere rükn ispatlayamıyorsun. Gel, gelelim bunların e, mecaz diye vermiş oldukları birkaç ayeti örnek verelim ki hani e, zannetmesinler bunlara verilemiyor. Çünkü racı olan, racı olan mecaz diye mecaz yoktur. Kuranda ve sünnette mecaz yoktur. Bütün ayetler ve hadisler hakikati üzerinedir. Hiçbirisinde mecaz yoktur ama hakikat her hakikat kendisi yakında hakikattır. Onu anlayamıyorlar yani. Racı ee, raci olan olur ama şunu da vurguluyorum ki özellikle bu soruluyor. Ben arkadaşlar bunu görmüşsünüzdür. Bu zaten ortada. Hiç bir dersim yoktur. Yani yüzlerce ders olmasına rağmen hiçbir dersin yoktur. Mecaza has özel ders yaptım. Bu iki derslik mecazın bile has özel ders değildir. Kavaidül Musla'nın konularından bir tanesi mecazla alakalı, bağlantısı olduğu için onunla alakalı ders yapmışızdır. Ondan sonra da böyle özel oturup mecaz hakkında da hiçbir ders yapmamışımdır ve şu şu dersimiz de mecaza özel değil. Faydeler işliyoruz. Sırası gelmiş, içinde geçiyor. O yüzden hani bu gerçekten yani bunu şiddetli bir şekilde inkar diyoruz. Aksini iddia edenleri bidatla suçluyoruz. Böyle bir şey yok ebeden. Bunu söyleyelim. O ebür görüşünde söyleyen müteahhir de olsa ehl-i sünnet âlimleri olmuştur, ona saygı da duyuyoruz, bir sorun yok. Bunu böyle ders, kavga konusu, bidatçılıkla suçlama konusu da etmiyoruz yani bunu. E, mecazi Ya raci olan mütekaddimden örneği yok. Tabi müteahhirlerden, mecazi kabul eden ehl-i sünnet âlimleri, mütekaddimlerden de kabul edenler vardır diyorlar. tartışma ama yoktur yani, Racı olan yoktur. Şunu da söyleyeyim, bu da yanlış anlaşılmasın hiçbir zaman mecaza ait de bir ders yapmayacağım özel böyle bir şey de ebeden deniyoruz. Çünkü neden? Bu dini konulardan bir konudur. İlimde belli bir önemi de vardır. Bunun hakkında 10 derste 20 derste yapabiliriz. Ben yani yapmamamın sebebi hani yapılmaz diye değil şunu vurgulamak için. Hani bunu çok büyük bir dert edinmiyoruz yani. Tamam? Daha öncelikli konular var. Onlara şu an öncelik veriyoruz ama illaki bunun bunların da yeri gelecektir, anlatılacaktır. Tamam? O yüzden zaten e, şu da var. Bir kere mecazcılar zaten arkadaşlar kendi içlerinde yani o kadar büyük e, problem ve çelişki yaşıyorlar ki, hani e, şöyle zannetmesinler. Bak biz bir sürü ayet getiriyoruz bunlara mecaz demesek yanarız. Bir kere bunlara mecaz desek bile e, yani e, desek bile kendiniz zaten aralarınızda çelişkilisiniz. Çünkü birinizin mecaz dediğine dilisi de, diğeri değil diyor zaten. Bakın mesela şöyle biraz tavsiyele gidelim. Ee, ve bitirelim dersi. Şimdi arkadaşlar ben ne söylersem söyleyeyim yani Allah bize veya şöyle diyeyim Allah bize hangi kelimeyle hitap ederse etsin ve Resul'le sünnetinde hangi kelimeyle mecaz dedikleri o şeyler var ya kendi bulundukları cümle içerisinde hakikattir. Her şey bulunduğu siyaka göre hakikattir. Bunu farkına varamıyorlar. Mesela arkadaşlar bir cümle kullanacağım. iki tane Aynı kelimeyi farklı terkiplerde kullanacağım. Her cümlede farklı anlayacaksın. Mesela kulak ve asma kelimesini kullanıyorum. Bakın ben desem ki bir insana bak kulağını kopar, kes ve o kulağı as desem. Ne yaparsın? Bu siyakta nedir? Bildiğimiz gerçekten kulağı kesip asmadır. Doğru mu? Ama bu söylediğime kulak as terkibinde doğru mu? Bu dinlemedir. O zaman ikinci cümlede kulak as kendi cümlesinde hakikattir. İlk cümledeki kulak kasma olayı da kendi cümlesinde nedir? Hakikattir. Ben adama bana bir fare ver dediğimde bilgisayar ortamında. O cümlede fa fare o cümlenin hakikatidir. O yüzden hakikatin örfiğe, hakikatin şer'i'ye hakikatin lugaviğe diyoruz. Bak üçüne de hakikat diyoruz o yüzden. Mecaz demiyoruz. O yüzden öyle isimlendirdi. Kavraya da dikkat edin. Hakikatin şer'i Her şey bulunduğu ortama göre hakikat. Kömürlükte bir fare öldürdüm. Buradaki bulunduğu bu cümle içerisinde fare belli hayvandır. O cümlede o nedir? Hakikattir. O yüzden hani her cümlenin içinde hakikattir. Ama sen tek tek ayetlerin cevabını istersen sonu gelmez. Çünkü sen daha kendi hükümlerini iptal edemiyorsun. Ana babaya rahmet kanadını aç diyorlar. Tamam mı? E diyorlar insanda kanat mı var? Bak halbuki o kelimenin Arapçası cenah diye kullanılmıştır Arapçada. Ve Arap şiirlerinde yaygındır cenah kelimesi bildiğimiz kol hakkında kullanılıyor. Anlatabiliyor mu? Bildiğimiz kol hakkında kullanılıyor. O yüzden ona rahmet kollarını aç demektir zaten ama biz kanadını da aç dediğim, dememizin sebebi cenah kelimesinin anlamlarından bir tanesi de zaten kanattır. Türkiye'de daha çok böyle cana yakın geliyor ve anlamı insanları kendine çekiyor. Bir belagatı vardır. Zaten Allah'ın da belagatı o kadar güçlüdür. Yani orada cenah kelimesini kullanmıştır. Hem hayvandaki o cenah vardır. Biliyorsun hayvanın kanatları geniştir. Yavrusunu altına aldığında öyle bir sarar ki hani bütün soğuktan kötü, kötülükten ne yapar? Kurtarır. Öyle bir ilişki vardır. Cenah kelimesinin orijinal anlamlarından bir tanesi zaten koldur. Dolayısıyla bu ayet hakikattir. Onlara rahmet kolunu ger diyor zaten Allah. Ama o kolu e, mesela kum veya buna benzer anlamda kullanmıyor. Cenahla kullanıyor çünkü cenahın ikinci bir anlamı daha rahmet kanadını germek. Zihin oraya çağrıştırsın ki daha sıcak bir anlam ifade etsin. Anlatabiliyor muyum? Yani diyorsun ki mesela adama, adam veya adam diyor ki mesela, ya münafıklar onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Ya burada mecaz var diyor yani. Anlatabiliyor muyum? Mecaz vardır diyor. Ya biz diyoruz ki zaten ayette Allah Azzele Celle onların kör, sağır ve dilsiz o bildiğimiz anlamda gözü görmeme, kulağı duymama var ya. O anlamda olmadığını zaten Allah siyakta söylüyor. Evet. Çünkü bak her her cümle, kendi her kelime kendi siyakında değerlidir. Doğru mu arkadaşlar? Bakın şimdi kulak asmaya bir soru soruyorum. Buraya çok dikkat edin. Bak burası meselenin kalbidir. Kulak asmayı biz duyma anlamında kullanıyorsak, tamam mı mesela? Bu da mecazsa, tamam mı? Şu itiraza ne diyecekler? Bakın bu onların ebeden cevap veremedikleri soru. Şu itiraza ne diyecekler? Hakikat nedir diyoruz? Hakikat duyduğunda ilk kulağa gelen anlamdır diyorlar hakikat. Şimdi ben bu söylediğime kulak as de de dediğimde arkadaşlar, ilk aklınıza gelen anlam, kulağı kesip asma mı yoksa dinleme mi? Dinleme. E hani hakikat ilk duyduğun anlam hakikatti, ikinci karinelerle tahmin ettiğin anlam mecazdı. Bak bu cümlende ilk neyi duydun? İlk aklına gelen anlam ne oldu? Dinleme oldu. Neden? Çünkü bu siyakta hakikat bu olduğu için dinleme oldu. Bak aslında sen de farkına vermeden buna hakikat demiş oluyorsun. Atabiliyor muyum? O yüzden ben far, bakın çömürlükte fare gördüm dediğimde arkadaşlar ilk aklınıza gelen anlam nedir? bildiğimiz hayvan. hayvandır. Zaten hayvan bunlara göre nedir asli itibariyle? Farenin asli itibariyle hakiki anlamı nedir? Bildiğimiz hayvandır. Doğru mu? İlk aklına da o yüzden o geliyor. Ben fare deyip sussam. Doğru mu? Fare deyip sussam hiç cümlede kullanmazsam. İlk bunların aklına ne geliyor? Bildiğimiz hayvan geliyor değil mi? O yüzden diyorlar ki bak aklımıza biz fareyi duyduğumuzda ilk önce ne geliyor? Fare geliyor. Bildiğimiz hayvan geliyor. Dolayısıyla bu da Farenin hakiki anlamının bildiğimiz hayvan olduğunu gösterir diyorlar. Peki ben şimdi sana öyle bir cümle kullanacağım ki, fare, fare kelimesini öyle bir cümlede kullanacağım ki, senin aklında ilk gelen anlam hayvan olmayacak, bildiğimiz cihaz olacak bilgisayar cihazı. Bak kullanıyorum cümleyi, gittim bilgisayarcıdan bir tane fare aldım diyorum. Niye aklına hayvan gelmiyor? Anladım. Ya diyor ki sen ne demek zorunda? Ya sen şimdi öyle bir cümlede, o ortamda evet demek ki cümlede kullandığına göre. Adam ama şöyle bir itiraz sunuyor. Peki biz diyor fare deyip sussak diyor. Hiçbir şey söylemesek. Niye aklına o cihaz gelmiyor diyorlar. Bana itiraz olarak bak. Şeyhul bu itirazı sunarlar mesela. Tamam. Diyorlar ki peki ben diyor cümlede kullandığım zaman tamam. Aklıma cihaz gelebiliyor ilk anlamı. Ama ben diyor şimdi sana öyle bir şey söyleyeceğim ki bak aklına kesinlikle yırtıcı hayvan gelecek. Ne? Ben fa diyor fare deyip sussam diyor. Aklına ne gelecek? Hayvan gelecek. Aslan deyip sussam aklına direkt cesaretli insan gelir mi? O zaman bu, e, demek ki ilk anlamlarının ne olduğunu tek başına kelimeyi söylediğimizde anlıyorlar diyorlar. Biz de diyoruz ki ne Allah'ın kitabında ne de Resulün sünnetinde kelamının dışında bir e, ifade yoktur. Kelam da nedir? En az iki kelimeden oluşan şeydir. Cümlede yani Allah hiçbir zaman Allah, kedi, fare, odun, domates böyle bir şey deyip susmamıştır ebeden. Ne Resulünün, sünnetinde ne? Bunları ne yapmıştır? Hepsini bir cümlede kullanmıştır. Siyakta kullanmıştır. Dolayısıyla sen siyaktan koparıp Allah'ın kelamından bir örnek veremezsin ki bana. Mesela Allah'ın kelamı içerisinde Firavun kelimesi vardır değil mi? Ben Firavun deyip sussam bu Allah'ın kelamı değil ki. Siyakında söylediğim zaman Allah'ın kelamı. O yüzden ne kadar ben kelime sözlükten getirsem getireyim mutlaka Kur'an'da bir tane sı vardır. Hepsinin Allah'ın kelamı olması gerekir. Allah'ın kelamı sözü ke, tek kelimede gelmemiştir. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Allah'ın ke, kelamı diyoruz zaten. İbn-i Malik Elfiyesinde ne diyor? Kelamuna lafsun mufidun kestaqim. Kelam diyor, faydalı anlam ifade eder. Mesela istikamette ol gibi. Yani bir cümle olursa ancak ona kelam denir. Doğru mu? Yani biz Allah'ın kelamı diyoruz, yani Allah'ın cümleleri diyoruz. Cümle olmayan bir şey ne denmez? Tam bir cümle olmayan bir şey kelam denmez zaten. Dolayısıyla ben fare deyip sussam bak aklına zaten hiç mouse gelmiyor ki. Yani e, mouse diyorum. O cihaz gelmiyor ki diyor sana. Demek ki farenin ilk anlam tamam da bu siyaktan koparıldığında, tek başına yalın kelime kullanılığında bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Tamam mı? O yüzden hani bunların getirdiği her itiraz boş. Ya bak alalım mesela o kördürler, sağırdırlar, dilsizler. Allah ne diyor? Al siyakıyla alalım. Onların misali ateş yakmak isteyen bir misale benzer. Tamam Mesela o kemesel lezistav kadan ara. Telnma ada'at ma havlehu bu diyor ateş etraflarını aydınlattı. Zehaballahu bi nurihim. Allah onların ateşlerini, nurlarını, ışıklarını giderdi. Zehaballahu bi nurihim ve terakum fi zulumatun la yubsirun. Ve onları karanlıkta bıraktı görmezler. Sonra ne diyor? Summun bukmun devam ediyor. Umyun umyun fehum la yarun. Kördülerler, sağdırlar, işitmezler. Ya diyor şimdi biz bunu gerçek kör, sağır, dilsiz mi anlayacağız? E, ayetin sıyakına devam et. Allah yok şöyle şöyle şöyle şöyle yaparsanız ondan sonra ne diyor? Bak. Alalım. Mesela hum kemete lillezistev kadenara. Felamma ma havlehu, ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Summun bukmun umyun fehum la Kördüler, sağırdılar, dilsizler dön, dönmezler. Evke sayibin ve radun ve Gökten e, içerisinde karanlıklar, zulumat bulunan şimşeye benzer. Yani sanak şeye benzer. Eee fi e, parmaklarını kulaklarına koyarlar. Niye parmaklarını kulaklarına koyuyor? Ki? Zaten adam sağır değil mi? O mantığa göre. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. E, demek ki bak bu adam duyuyormuş, duymuyor değil zaten Allah bunu beyan ediyor. Devam edelim. Yecaluna asabi'un fi izanihim min as-sawaiqi hazar al-maut. Muhitun e, devam edelim. Hadarel Maut vallahu muhitun bil kafini. Yakadul barku Neredeyse bu şimşek gözlerini kör edecek. Bak demek ki kör değilmişler. Sen bütün Öyle. ayetisi yakından kopar. Ondan sonraki ya onlar gerçek kör mü? Gerçek kör olmadığına göre gerçek kö, kör, Allah kör dediği halde onlara. Gerçek kör olmadığına göre bunu mecaza edeceğiz? Allah zaten gerçek kör olmadığını ileride söylüyor. Senin ihtiyacın yok senin mecazına. Siyah onu görüyor. takip etmiş zaten. Rahmet kolunu aç diyorsun. Ya zaten Allah kol kelimesi kanat diyorsun. Allah onu zaten kol hakkında kullanmış. Arap şiirlerinde bu maruftur. Baktığında diyor ki mesela köye sor diyor. Tamam mı? Köye sor diyor Allah. İselil Karya. Köye sor diyor. Ya diyor ki biz köye nasıl soralım diyor ya. Köy neden oluşur? Ağaçtan, topraktan, duvarlardan oluşur diyorlar. Tamam mı? Duvarlardan oluşur diyorlar. Ağaçlardan, yaprak. Dolayısıyla Allah burada köye sor demiyor aslında. Köy halkına sor diyor. Halk kelimesini zikretmiyor orada. Demek ki bu mecaz diyorlar. Biz oraya halk kelimesini koymamız lazım. Yani köy halkına sor dememiz lazım. Eğer ayeti tek başına alırsak köye sor. Köyde neden oluşur? İşte binalarından, yapılarından, ağaçlarından, kara parçasından vesaire. Biz ona soramayacağımıza göre bu mecazdır. Halbuki baktığın zaman Arap dilinde o kadar maruftur ki mudafın hasp olunması. Muda, burada mudafın, mesela eshab-ül köy halkına sor. İsim tamlamasına bakın. Oradaki tamlama ve tamlanan değil mi? Bunun hasp olması çok meşhurdur. Arap dili edebiyatında. Ves elil karye köye sor. Yani köy halkına sor. Orada halk hasfedilmiş bu çok maruf delil İbn Malik Arap dilinin imamlarından ne diyor ve hasfu ma'yüle mucaizü elfiyesinde söylüyor. Diyor ki Arap dilinde bilinenin hasf olması caizdir. Yani bilineni ortadan kaldırmak nedir? Caizdir. Yani sen köy halkına sor dediğin zaman zaten hal, köye sor dediğin zaman zaten halkına sorulacağı nedir? Bilinendir. Dolayısıyla ne yapmışsındır bunu? Hasfetmişsindir. Ne yapmışsındır bunu? hasfetmişsindir. O yüzden bakıyorsun bunlar sıkıştığında o kadar çok şey yapıyorlar ki e, o kadar çok e, e, probleme düşüyorlar ki bidat eline de kapı açıyorlar. Hani biz nasıl dedik e, köye sordan maksat mecazdır dediler bunlar. Yani köy halkına sor Allah'ın Allah geldi bu da mecazdır yani Allah'ın melekleri geldi. Bak böyle kapı açıyorlar. Atabiliyor muyum? Şimdi özellikle bu konu hakkında duracağız önümüzdeki ders. Buradan itibaren devam edeceğiz mecazla alakalı. Bunların mecazı taksimate bölmeleri var. Tamam mı? Mecazı 3-4 kısma bölüyorlar. 5'e bazıları 4 aralarında ihtilaf. Bu 4 kısma böleceğiz. Bunlara tek tek cevap vereceğiz. Kısaca tabii. Konumuz mecaz değil. Mesela kısaca bir örnek daha verim Önümüzdeki dersi alacağız. Mesela Kehf suresini düşünün. Meallere yansımaz. Yansımadığı için insanlar bunun farkında değil. Ama açayım şunu. Şimdi Hz. Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam bu şeylerin de bir duvara geliyorlar değil mi? Bak, yıkılmak yıkılmaya yüz tutmuş duvar diye çeviriyorlar, doğru mu? Onun orijinal Arapçası Cidaran yuridu en yanqadda. Devrilmek isteyen bir duvar gördüler. Devrilmek isteyen. Bire bir Birebir bir karşılığı budur. Şimdi isteyen diye duvar isteyebilir mi? Diyorlar. İsteyemez diyorlar. Dolayısıyla bu mecazdır. O yüzden Türkçeye de problem olmasın diye işte yıkılmak üzere olan demişler. Yıkılmaya yüz tutmamış. Halbuki orijinal birebir karşılığı yıkılmak isteyen bir duvar. O yüzden bu, buna da mecaz diyorlar. Hadi diyorlar buna mecaz deme diyorlar. Hadi mecazi iptal ediyorsan, Kur'an'da mecaz yok diyorsan bu ayete nasıl cevap vereceksin diyorlar. Allah dedi ki Kur'an'da e, yıkılmak isteyen bir duvar buldular. Ya duvar yıkılmak ister mi? Duvarda kalp mi var? İstemek nedir? Kalbin karşı tarafa meyletmesidir diyorlar. İrade mi var duvarda diyorlar. Bak ya mecazı ispat edeceksin. Diyeceksin ki ya bu duvar istiyor diyor Allah ama burada isteme değil yıkılmak üzere olan demektir falan diye mecaza çevireceksin diyorlar. Ya da ya böyle mecazı kabul edeceksin ya da diyeceksin ki duvar istiyor diyeceksin. Yoksa çelişirsin. İstiyor dersek dersen de diyor şöyle bir problem vardır. Nedir o? Ya duvarda kalp var demiş olursun, şunu ver demiş olursun. Yani tabir sayısı iki problemle yaklaşıyorlar. Ne diyorlar? Hem istiyor, ispat edeceksin, duvarda da bir isteme sıfatı var diyeceksin diyorlar. Hem de ne diyorlar? Ee, i̇steme de neyi gerektirir, kalbi gerektirir, duvarda da kalp var demiş olacaksın diyorlar. Bunları diyemeyeceğine göre meclisi kabul etmek zorundasın. Cevap şöyle. Nasıl el dediğimiz zaman... Senin elin, benim elim, Allah'ın eli, ineğin eli, kedinin eli, karıncanın eli farklıysa herkese has bir el varsa benim de benim de istememle, Allah'ın istemesiyle. Diğer mahlukatların istemesi. Evet, duvar ister. Duvar ister. Bak ben ben hakikatimi kabul ediyorum? Duvar ister. Ehli sünnetin menhecindendir bu zaten. Neydi? Yani bu arkadaşlar bazen öyle deliller getiriyorlar ki zaten ehli sünnetin takdir ettiği bir akideyi kabul ediyorlar. Yer gök Allah'a tesbih eder. Alıyorumu nakhtim ala afwaahihim bugün onların ağızlarını ne yaparız kapatırız ve muna edihim elleri bize konuşur. Ne diyorlar bunlar konuşmak için ağız, dil, ses telleri, nefes ve falan olacak. Hani elimizde nerede ses teli? Nerede ağız, nerede dil? Buna rağmen Allah ne diyor? Konuşur diyor. Elin konuşması kendine az. Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Hala diyor bana önceden selam veren o kayayı hatırlıyorum. Değil mi? Selamu aleyküm diyor. Hani kayada dil, nefes, isteme, konuşma Konuşmak isteyen kalbiyle kalb mail eder bir şeyi değil mi? Zihinde beyin olması lazım akıl. Hani nerede e, taşta o diyeceğiz bu sefer? Bunların o zaman hepsini inkar mı ederim? Allah azze ve celle diyor: ala Bugün onların ağızlarını kapatırız ve tukkelli muna Elleri konuşur. Ve teşhedu erjuluhum. Ve ayakları da şahadet eder. Bimakanu yaksibun. Yaptıklarını bize anlatır diyor Allah. Evet duvar ister. Ama sen ikinci lazımı getirmen batıl. O senin vehmin. Ne diyor? Duvara Duvarı de ispat ettiğin zaman kalbi gerektir. Hayır kalbi gerektirmez. İlla bildiğin etten damardan oluşan kalbi gerektirmez. Konuşmanın dili gerektirmediği gibi. Bak Allah diyor elin konuşur. Kaya diyor bana aleyhissalatü vesselam selam verdi diyor. Elin kalbi mi var? Elin beyni mi var? Konuşmak için akla lazım, beyin lazım, ses telleri lazım. Böyle mi var? Eğer gerekir diyorsan tamam o zaman kayada var. Onda da benim bir problemim yok. Varsa Allah ispat etmişse ona, ona has bir ses telidir deriz, bilemeyiz deriz. Yine biz bizim için rahat. Çünkü biz zaten orijinal kabul ediyoruz. Allah ehli sünnet ne der? Yer gök, Allah'a ne yapar? Tesbih eder. Allah bunu söylüyor. وَلَاكِنْ لَا ne تَسْبِيهُمْ Ancak onların tesbihini anlayamazsınız. O ayrı ama ne yapar? Tesbih eder. Onların tesbih etmesi kendisine hastır. Evet duvar ister ama istemesi kendine hastır. Allah Azze ve Celle biz diyor ki öldükten sonra yeri diriltiriz diyor Yerin o kuraklığına ölü ismi veriyor. Onun has bir ölülüğü vardır ona. Yani her herkese göre bu hakikattır. Benim elim bana hakikat. Allah'ın eli Allah'ta hakikattır. Duvarın istemesi duvarda hakikattır. Benim istemem bende hakikattır vesaire. Vallahu alam. Sallallahu aleyhi ve Muhammed.